Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, rüzgar enerjisinde Türkiye'nin başarısının devamı için öngörülebilirlik gerekiyor. TÜREP Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye rüzgar enerji sektörünün önündeki belirsizliğin süratle giderilmesini beklediklerini kaydetti. Rüzgar Enerjisi Birliği yani TÜREP, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Sektör Birliği Wind Europe'un açıkladığı, Güncel veriler dolayısıyla bu açıklamayı yayınladı. Türkiye'nin 2016'da yeni rüzgar gücü bakımından Avrupa'da 3. dünyada ise 7. sıraya yükseldiğinin altı çizilen açıklamada TÜREP Başkanı Ataseven 2016'da yakalanan bu başarının sürdürülebilirliği için sektörün önündeki belirsizliklerin süratle giderilmesi gerektiğine vurguladı. TÜREP Başkanı bunun için Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında belirlediği 2023 hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren ulusal enerji eylem planlarının hazırlanması ile gelecek yıllardaki pazar hacimlerinin öngörülebilirliğini sağlayacak plan ve mevzuatlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederken ayrıca yekdem ve yerli katkının devamlılığının sağlanmasının sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Çeşitli nedenlerle bir süredir Türkiye'de yeni rüzgar projesi üretilemediğini de söyleyen Mustafa Serdar Ataseven inşa halindeki proje stoğunun 861 megawatt düzeyine gerilediğini de altını çizdi Ataseven Türkiye Rüzgar Enerji Sektörü'nün 2017 yılının ilk çeyreği için beklentisinin 2015 yılında alınan başvuruların sonuçlandırılmasıyla 2016 yılında ertelenen 2000 megawattlık yeni başvuruların alınması olduğunu ifade ederken TÜREB Başkanı, mevcut pazarın işleyişine katkı sağlayacak şekilde üretilen uygulanabilirliği yüksek büyük ölçekli YECA projelerine ait şartnamenin 2017 yılının ilk çeyreğinde açıklanmasının da sektöre dinamizm getireceğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü duyarsızlığa kurban gidiyor. Günden güne kirletilen göl üzerinde 1989 yılında 400 bin nüfus kapasitesine göre kurulan Van Büyükşehir Belediyesi Atık Sular Arıtma Tesisi'nde sadece kanalizasyon sularının %25'i arıtılmakta şu anda. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte bulunan tek arıtma tesisinde %75'lik kanalizasyon suları da doğrudan göle akıtılıyor. Hemen gölün yanı başında bulunan arıtma tesisi gölün... Günden güne kirletiyor. Saniyede 1800 litre atık suyun akıtıldığı gölün 20 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridi ise çamur deryasına dönmüş durumda bu yüzden. Arıtma tesisinin bulunduğu göl kıyısının yaklaşık 5 kilometrelik bölümü tel örgülerle kapatılırken gölden yayılan pis koku da 5 kilometre uzağa kadar yayılıyor. Çevrede bulunan yurttaşları kapatılan sahil kısmının uzanından geçen yurttaşlar bile pis kokudan etkilenmemek için yüzlerini burunlarını kapatıyor. Atık suların doğrudan göle akıtıldığı suyun tamamı çamur rengine dönüşürken göle atılan diğer çöp ve hayvan pisliği de sahil kıyısına vurmuş durumda. Kaderine terk edilen gölün bu şekilde kirletilmeye devam edilmesi halinde ömrünün de kısalacağı belirtildi. Son yıllarda gölde yaşanan kirliliğe dikkat çeken Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı. Van Gölü'ne saniyede 1800 litre pislik dökülüyor, göle bir sürü kaynak su geliyor, bu sular dere ya da akarsu değil, hepsi kanalizasyon suyu. Gölün sonu geliyor, büyük bir felaketle karşı karşıya. Göl olmazsa Van da olmaz, Van Gölü ile büyüdü, gölü ile tanındı, bu göl olmazsa Van'ın da bir değeri olmaz, acilen bu duruma bir çare bulunmalı diye konuştu kendisi. Yeşil Düşünce Derneği tarafından yürütülen İşini Güneşe Dön projesinin eğitim ayağı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşkur İşbirliği ile sürdürülen projeyle yenilenebilir enerji yoluyla genç istihdamının arttırılması hedefleniyordu. Bütün dünyada her sene daha fazla yatırım çekerek daha fazla kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektörü Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen güneş ve rüzgar enerjileriyle ilgili her sene artıyor. İşini Güneşe Dön projesiyle bir yandan yenilenebilir enerjinin önemli konusunda farkındalığı geliştirmek isteyen Yeşil Düşünce Derneği proje sonunda sektörde genç istihdamı konusunda da bir rapor hazırlayacak. Proje kapsamında ayrıca yenilenebilir enerji kooperatifleri konusunda da bir kılavuz oluşturulacak. Projenin en önemli ayağını oluşturan eğitim 7 hafta sürdü ve eğitime Çanakkale ve ilçelerinden çoğunluğu meslek okulu öğrencisi 15-30 yaş arası gençler katıldı. Projenin eğitim ayağına başlamadan önce Çanakkalevi civarında bulunan 10 civarı teknik ve meslek lisesi ziyaret edilerek öğrencilere proje tanıtıldı ve eğitime katılım için başvuru toplandı. Daha sonra gelen 600 civarı başvurudan seçilen 32 genç yenilenebilir enerji eğitimlerine başladı. Eğitim sırasında uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim kapsamında katılımcılar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji tesislerini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi alabildiler. İşini Güneşe Dön Projesi eğitimi Çanakkale Adatepebaşı köyünde metruk haldeyken köy muhtarlığınca sosyal merkez yapılmak üzere restore edilen eski okul binasına 8 kW gücünde bir güneş enerji sisteminin montajıyla sona erdi. 12 Şubat Pazar günü Adatepe Taş Mektep'te gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde 7 hafta sonu süren eğitimi tamamlayan 32 öğrenciye proje koordinatörü Sevil Turan tarafından katılım belgeleri verildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri